Sadece şarap yapımında kullanılan ve başka işe yaramayan üzümleri yetiştirmek caiz olur mu? Eğer tamamen e, bahsedilen ürün yani üzüm e, şaraplık üzüm olarak yetiştiriliyorsa bu bizzat e, harama vesile olmuş e, olacağından bundan sakınmak uygun düşer. Hanefi mesliminde İmam-ı Azam, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in şarap imaratı yapan gayrimüslimlere üzümün veya üzüm yetiştirilen üzümün satılmasının uygun olacağı şeklinde fetvalar vardır. Ama burada... Eğer bir Müslümana bu satılacaksa bunun uygun düşmeyeceği şeklinde alimler e, ittifak etmiştir, mezhepler ittifak etmiştir. Tabi burada e, biliniyorsa tamamen e, bu üzüm şarap imanatında kullanılıyor, kullanılacak. E, bunu değil de diğer e, ürünleri yetiştirmeye çalışmak uygun düşer.